اما بعد, fya ibadallah, ittakul lah, bayatiu, inna allah ma alazina ittaku, velazina hmuhsinon. Kal Allahü Teala azza ve jel, fi kitabihi al-Karim, azzobillahi min al-Shaytan al-Rajim, İsmi Allahı ve min huda İlâ Âhiril âyeh sadakallâhu'l-azîm. Bakara Suresi 185. ayette Cenab-ı Hak o Ramazan ayı ki onda hakla batılın doğruyla eğrinin ayırt edilerek anlatıldığı Kur'an inmiştir. Buyurulur. Ve ayetin devamında bu ayda oruç tutmamız hasta veya yolcu değilsek oruçlarımızı tamamlamamız emredilir. Sevgili kardeşler, Ramazan'la ilgili, oruçla ilgili onun faziletini ve diğer hususları genel olarak her sene dinliyoruz. Az önce de kardeşimiz oruçla ilgili aydınlatıcı bilgiler verdi. Ben daha çok günümüzde oruçla alakalı tartışılan bazı konulara, sorulan bazı sorulara cevap vermeye, değinmeye gayret edeceğim. Bugünkü hutbemde orucu niye tutuyoruz, hikmetleri nelerdir? E, oruç tutmamayı mübah kılan mazeretler, e, ilaç kullanma özellikle iğne ve benzeri Aşı yaptırma, orucu bozar mı? Orucu niye Ramazan ayında tutuyoruz? Kur'an'ın inmesinin dışında niye hilal takvimine göre oruca başlıyoruz ve öyle devam ediyoruz? Ve sık sık sorulan nice arkadaşlarımızın da hala zihinlerinde soru işareti olarak kalan imsak vakti, sahur vakti ile alakalı son yıllar her Ramazan'da gündeme getirilen tartışmalar, e, Hiral'ın görülme vakti ve e, bundan bir ay kadar önce takvim birliği sağlanması, e, Müslüman ülkelerin e, parantez içinde ünlem, e, ortak e, e, takvim üzerinde karar verip Ramazan'a ve bayrama beraber başlamaları, Yine hanım kardeşlerin ısrarla sordukları adet hallerinde oruç tutmamaları, namaz kılıp kılmamaları konusu ve bununla ilgili buna benzeyen bir iki konu. İnşallah bunlara temas etmeye çalışacağım bugünkü hutbemde. Önce biz ibadetleri hikmetlerinden dolayı yerine getirmeyiz. Orucu şu şu faydaları var, o faydaları elde etmek için e, oruç tutmak diye bir durumu biz e, hiç öne çıkartmayız. Biz bütün e, ilahi emirleri Allah emrettiği için yerine getiririz. Yasaklardan da o sakındırdığı için, o yasakladığı için kaçınırız. Domuz eti zararlı olduğu için, domuz eti yememe durumumuz, e, o belki en sonuncu meseledir. E, esas zarar Allah'ın yasaklamasıdır. Allah neyi yasakladıysa zaten o bizim için şerdir. Hikmetini anlasak da anlamasak da, neyi emrettiyse o bizim için dünyamız ve ahiretimiz açısından mahza hayırdır, faydadır. Kavrasak da kavramasak da. Onun için herhangi bir e, emri şu faydalarından dolayı yerine getirmek gibi bir durumumuz e, faydacı, pragmatist bir anlayış, e, determinist sebep-sonuç ilişkileriyle bağlantılı bir anlayıştır. Teslimiyetçi e, Müslim anlayışına tam uymaz. Ama bunun yanında tabii ki her ibadetin anlayabildiğimiz veya anlayamadığımız nice hikmetleri de elbette vardır. İşte o hikmetleri yaşıyoruz. Bir nevi küçük çaplı melekli Ramazan ayında hep beraber yaşamaya çalışıyoruz. Melekler gibi yiyip içmekten cinsel duygulardan uzak ve daha arınmış, daha manevi e, özelliklerimizi artırmış e, şekilde e, Ramazan'ın feyzine, bereketine, kendi e, kapasitemiz ve teslimiyet ruhumuz, bilincimiz kadar e, yararlanıp e, istifade ediyoruz. Hatta toplumda bir sükunet, bir e, huzur, e, imkan nispetinde söz konusu. Tabi şu kadar kapitalistleşmiş, şu kadar dünyevileşmiş, Allah'tan korkmaz hale gelmiş bir toplumun öyle Ramazan'la filan düzeleceği bir fesadı yok. Yani kıyamet kopsa ne kadar insan Allah diyecek tartışılır. O noktaya gelmişiz. Evet. Aç kalmanın fakirlerin halinden anlamak onların halleriyle hallenmek, Ramazan'da ve Ramazan dışında zengin fakir arasındaki uçurumu en azından psikolojik olarak ortadan kaldırmak, onlarla daha bir dayanışma içerisinde olmak gibi hikmetlerini ne yapabiliriz, sayabiliriz. Vücut makinesinin 11 ay habire çalıştığı bir durumda onu bakıma almak, ağzımızdan ee, girenlere e, ambargo koymak, kontrol altında tutmak ve e, her bulduğumuz şeyi mideye göndermemek e, dolayısıyla e, mideleri e, daha rahat edecek daha sağlığa kavuşacak hale getirmek e, orucun hikmetlerinden bazılarıdır. Ben daha fazla uzatmayacağım çünkü diğer sorulara cevap vermeye gayret edeceğim.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 Bir, sene öncesi, bir seneye tuttuğumuz oruca Ramazan'a göre her sene 11'er gün önce tutarız. Ve dolayısıyla 33 sene yaşayan bir kimse senenin her gününü oruçla geçirmiş olur. Yani kışında, yazında, baharda da, sonbaharda da her mevsimde oruç tutmuş olur. Eğer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 Hilal'ın hangi gün olması, hangi gün görülmesi Müslümanlar açısından önemlidir. Güneşin hareketleri bellidir ve bundan 38 sene sonra söz gelimi, öğle namazı hangi dakikada olacak, güneş ne zaman doğacak şimdiden tespit edilebilir. Ama bir ay sonra söz gelimi Ramazan biterken, Hilal ne zaman gözükecek, hangi gün bayram olacak bu bilinmez. Bu hilalin hareketleri biraz farklı olduğundan ancak gözlemle veya çıplak gözle değerlendirilir. İşte buradan hareketle hilala bakarak Ramazan'a başlamak, hilala bakarak bayram yapmak peygamberin sünneti olduğu gibi Kur'an'ın da vurgusudur. Yes'elunake anil ehilla Sana hilallardan ayın hilal olan kısımlarından sorarlar Kul hiye mawakitu nasi hac de ki onlar hacçı bildiren ve vakitleri bildiren esaslardır der Kur'an Dolayısıyla ayın hilal şeklinde gözükmesi hacçı bildiren ve vakitleri tayin eden e, husustur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 veya devlet yetkilileri toplandılar ve takvim birliğine karar verdiler. Bu Müslümanların vahdeti açısından önemli kabul edilebilir ama Müslümanlar daha önceden oluşturulacak onar yıllık takvimler konusunda ittifak etme kararı aldılar. Her ne kadar o karar metninde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 bir yönüyle bütün dünyadaki Müslümanlar aynı gün Ramazan'a, aynı gün Bayram'a başlayacaklar ama e, Hilal e, çok geri plana gidecek. E, takvimler e, öne çıkacak. E, yani Müslümanlar birleşirse e, böyle birleşiyorlar. E, i̇nşallah hakta birleşecekleri Kur'an'ın emir ve e,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 I, orucun da i, i, başlayacağı sabah namazının vaktinin de başlayacağı bir vakit değildir. I, ufuktaki o yalancı, geçici i, aydınlık geçtikten sonra i, i, siyah bir çizginin üzerinde kırmızı ve beyaz aydınlığın oluşması zamanına i, kadar ne yapılır? yenilir ve namaza sabah namazına durulmaz. Yani imsak vakti Fezrik Sadık dediğimiz şafağın tam manasıyla atmasıyla oluşur. Bunu nasıl tayin edeceğiz? Daha önce uzunca yıllar Diyanet görevliliği yapmış bir arkadaş şimdi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 ee, milletin kafası elbette karışıyor. Ee, burada birisi e, diyanet e, tercihanin e, bir kurumu, e, İslami bir kurum değil. Ötekisi de layıklığı savunan, devleti savunan e, bir farklı bir e, şahsiyet. Görüşlere bakacağız e, ne olduğunu. Aslında öğle namazını, ikindi namazını, akşam vaktini, iftar saatini, diyanetin de katkıda bulunduğu o takvimle diyanetin görüşleriyle açan insanlar, burada bir problem görmüyor. Sahur ve imsak vaktinde problem olarak gündeme getiriliyor. Ben kendi görüşümü net olarak söyleyeyim. Tabi tercih size aittir. Eee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 Oruçla alakalı bir diğer husus ee, sadece e, e, ağzımıza girenlere e, e, kontrol edip e, e, onları e, e, gün boyu e, ağzımıza koymamakla yetinmemek, yetinmemek ve ağzımızdan çıkanlara da e, aynı şekilde dikkat etmemiz gerektiğidir. Muhammed ümmetinden önceki ümmetlerde e, e, sessizlik orucu, susma orucu diye bir oruç vardı. Kur'an-ı Kerim, e, Hazreti Meryem üzerinden ve Zekeriya e, üzerinden bu e, susma orucunu gündeme getirir. Yani üç gün veya belirlenilen bir miktar e, hiç konuşmazlardı. Yani bize böyle bir şey farz kılınsaydı Hangimiz ne kadar bunu becerirdi? Üç gün hiç konuşmayacaksınız. Bir kelime bile ağzınızdan çıkmayacak. Hani bir lokma ağzımıza girmediği gibi bir kelime ağzımızdan çıkmayacak. Ee, büyük ihtimalle bu orucu bozmayanlarımız pek çıkmazdı. Muhammed ümmetinden böyle bir yükümlülük kaldırılmış ama hayır konuşmak üzere kaldırılmış. Özellikle Ramazanlarda günah olacak sözler, yalan, dedikodu, iftira, sövmek, saymak, Müslümanların aleyhinde ağza gelen sözü söylemek gibi hayır olmayan sözlerin ne yapılmaması lazım? Gündeme gelmemesi lazım. Yine son konu olarak gündeme getireyim vakti fazla uzatmadan. Efendim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 E, alimlerin bu tür diğer mezhepler konusunda da ihtilaflar vardır. İttifak edilmemiş bir husustur. Kur'an ve sünnette olmadığı için bu konu e, alimler Kur'an ve sünnetten yola çıkarak tartışmışlardır. E, benim kanaatim vücuda gıda olarak girmese bile vücudu güçlendirme e, yönüyle etkisi olduğu için e, ilacın iğneyle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 Söz gelimi çok bitkin düştük, bayılacağız veya bayılıyoruz, e, yiyip içebiliriz. Böyle bir durumda da birebir kaza gerektirir. Evet, orucu tutmayacak e, mazeret olarak söyleyebileceğimiz hususlar da e, nedir? Bir e, yolculuk halidir. Oruç tutmayabiliriz, tutarsak daha hayırlı olur. Hastalık halidir. Hastalığın durumuna göre Müslüman bir doktor oruç tutmayacaksın derse veya kendimiz oruç tutunca çok fazla zarar göreceğimizi biliyorsak başka bir zamana erteleriz, oruç tutmayabiliriz. Yine e, hamile kadınlar, e, hamileliğin özellikle e, yarısından sonrası zamanlarındaysa ee, çocuklarının zarar görmemesi açısından oruçlarını başka bir zamana erteleyebilirler. Ee, yine e, e, çocuklarına yeni bebeklerine süt veren emzikli kadınlar da yine oruçlarını ne yaparlar? Tutmayıp başka zamana erteleyebilirler. Ee, şiddetli hastalar e, kendileri karar verir veya doktorlarına müracaat ederler. Evet, zihninizde takılan mümkün ki bazı sorulara cevap vermeye çalıştım. Bütün bu değerlendirmeler kalbinize yatmadı ise fetvasını alsan da kalbine danış. Hadisine müracaat edersiniz. Ona göre davranırsınız. Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin. Bu Ramazan'ı inşallah Ramazan'dan önceki davranışımızdan çok daha kalitemiz e, imanımız takvamız artmış şekilde tamamlarız. E, Ramazan bizden e, hoş bulur. Güzellikler bulur inşallah. <speaking Irish> Ela inna ehsanel kelam ve eblan nizam. Kelamullahil melikul azizil alim. Kema kallellahu tebareke ve teala fil kelam. Ve iza kur'el Kur'an fastemi'u le ve ansitu la'elke turhamun. Avuz billahi Bismillahirrahmanirrahim. İnna dîn a`inda Allahı l